başta birlikte olacağız. Ben giray verecek. Bundan sonra her hafta perşembe günleri aşağı yukarı bu saatlerde birlikte Akdeniz'in tanıkları programıyla Akdeniz'i çevremizi dolaşacağız. Zaman zaman konuklarımız olacak. Bu konuklarla birlikte kendi konularının uzmanı konularla uzmanı olanlarla birlikte Akdeniz ve çevresindeki yaşamı, coğrafyayı, üretimi, uygarlığı birlikte etüt edeceğiz, gözden geçireceğiz ve bilgi birikimimize yeni şeyler eklemeye gayret edeceğiz. Akdeniz coğrafya olarak bütün dünyanın gözü üzerinde olan bir bölge. Çevresinde <gülüyor> uygarlıkların harman olduğu ve etkisini başka bölgelere yayan, taşıyan müthiş bir üretim gücü ve buna bağlı olarak bir uygarlık harmanı Akdeniz. Antik çağın ünlü düşünce adamı, felsefe adamı Eflat'ın Aristo'nun hocası, Sokrat'ın öğrencisi ünlü Eflat'ın Akdeniz'i tanımlarken çok ilginç bir benzetme yapar ve şöyle söyler hepimiz Akdeniz'in çevresinde bataklığın çevresindeki kurbağalar gibi dizilmiş, geçinip gidiyoruz. Çok ilginç bir benzetmedir ve Akdeniz'i bu kadar güzel anlatan ve ne olduğunu çevresindeki altlar açısından ne olduğunu bu kadar güzel betinleyen bir başka söz hatırlamıyorum. Gerçekten böyle bir coğrafya Akdeniz. Uzunluğunun aşağı yukarı 10 bin kilometre dolayında genişliğinin yer yer 1500-2000 kilometre ulaşan, ulaştığı bilinen çevresindeki halkların, her birinin kendine özgü Uygarlıkları olan, yaratıları olan ve bu ürünleri olan ve bu ürünlerin değiş tokuşuyla birlikte kültürlerini alıp veren, inançlarını alıp veren, inanılmaz derecede zengin ve zor bulunan, başka dünyanın başka bir yerinde zor bulunan, geçişleri olan bir kültürler bütünü. güneyinin çöl olmasına bakmayınız güneyinde Afrika ve Asya uzantısı olarak çöl daha doğrusu kurak bir iklim söz konusuyken kuzeyi inadına verildi ve inadına zengin bir bitki örtüsü ve üretim çeşitliliği sunar sokakta mesela. Cebel Tarık'tan Filistin kıyılarına kuzeyde Ege'den, Ege'nin kuzeyinden güneyde Sirte Körfezi'ne yayılmış, geniş verimli, bereketli bir alan. Bir başka yazarın söylediğini hatırlıyorum şimdi. <gülüyor> Ezar diyor ki deniz aslında bir su kütlesi olmaktan öte bir şeydir. Çok ilginç baştan sözün çok ilginç başlangıcı şöyle söylüyor. Peki nedir? Yani su kütlesinin ötesinde olan nedir? Sayısız olanaklar sunan yoldur diye tarif eder denizi. Bu çok ilginç bir tanımdır. Eflatun'un Akdeniz'in çevresinde batakların kurbağaları gibi dizilmiş, geçinip gidiyoruz demesine benzer bir şey. Sonsuz sayıda seçenek sunan bir yol, ağı olması özelliği çevresindeki kültürler sonsuz sayıda olduğu belirtilen, haklı olarak, doğru olarak belirtilen bütün bu yolları kullandılar. Ve dünya Akdeniz'in tam ortasında neredeyse tam ortasında kuzey-güney çizgisinde tam ortasında ilerleyen programlarımızda bunlara değineceğiz tabi. Tam ortasında dünyayı ikiye bölen çizgi de Akdeniz'in ortasından geçer. Kuzeyin adına dağlık, güneyin adına çöl. Kuzeyin adına ürün zengini, güneyin inadına yoksun fakir. Kuzeyi yani sular coğrafyası, akarsu coğrafyası, güneyinde akarsu olarak nitelendirilebilecek bir tek Nil var. Onun dışında su yoksunu bir bölge. İşte bu bölgede üretimden uygarlığa, kültüre, dinlere, sanata ve özellikle yaşama dair ne varsa birlikte edit edip, birlikte gözden geçireceğiz bu programda. Geografya dendiğinde, coğrafya aslında e, tarihin alan boyutu. Ama salt tarihin mi? Dilek kolay geldiği için geçi verdiğimiz bir şey. Coğrafya, tarihin alan boyutu. Evet. Müthiş bir epikaf. Doğru. Ama sadece tarihin mi? Coğrafya, üretimin alan boyutu. Yani bir coğrafya hangi ürünleri, ürünlerin yetişeceğine karar veren bir e, yapısı var. Coğrafya ne sunan bir yapısı var. Hiç sadece üretim mi? Hayır. Kültürü de belirliyor. Çünkü kültürü belirleyen üretim ne üretiyorsanız ona göre yaşıyorsunuz. Bir tüccar toplumuyla tarım toplumunun arasındaki müthiş fark, yani çarpıcı fark, coğrafyanın özelliğinden kaynaklanıyor. Peki sadece üretim ya da e, hayır o değil kültür de öyle dediğimiz gibi ama sosyoloji de öyle. Yani kültür çevresinde oluşmuş, üretimin çevresinde oluşmuş bir kültür, kültürün içinde yer alan bir sosyoloji, kültüre hayat veren, can veren bir sosyoloji. Peki, dinler? Dinler de coğrafyanın eseri. Eğer bir coğrafya kendi üretim gücünü planlayan, üretimi, üretimini planlayan, onu kültüre dönüştüren bir dini yaratamamışsa başka dinlerin etkisinde kalmaya mahkum. Örneğin Mısır kendi dinini, kendi coğrafyasında kendi dinini, özgün dinini yaratmış. milli çevresinde dolaşan Dinini, dinini yaratmış, inancını yaratmış. Kendi sosyolojisini yaratmış. Kendi kültürünü yaratmış. Kendi üretimini yaratmış. Çok belki kısaca değinmekte fayda var. Nil, Mısır'ı, Mısır yapan Nil'dir denir. Mısır'ın can damarı Nil'dir denir. Bu hiç tartışılmaz ölçüde doğru bir saptamal. Nil'in bütün özelliği şu. Nil, Mayıs aylarında taşmaya başlıyor. 7-8 kilometre sağa doğusuna, 7-8 kilometre batısına, 3-5 ay boyunca güneyden getirdiği aleviyonları yığıp ondan sonra kendi kanalına, kendi meclasına çekiliyor Nil. Sürekli bir devri daim. Sürekli bir devridaim İşte o taşıdığı alivyonlar Nil Nil yapan 7 kilometre sağda, 7-8 kilometre doğuda, 7-8 kilometre batıda uzanan 3.000-4.000 kilometrelik bir coğrafya Nil'in zenginliğini, Mısır'ın zenginliğini veren bu coğrafya, yani 2.000 çarpı 15 kilometre karelik bir coğrafya. Bu coğrafyanın devri daime dayalı yani kendi kendini yineleyen, kendi kendine yinelenen bir kültür, bir üretim biçimi. Bir, önce bir coğrafya. Ve o coğrafyanın mümkün kıldığı bir üretim biçimi. O coğrafyada söz konusu üretim biçiminin etrafında oluşmuş bir kültür. Bu kültürün yaşamasını mümkün kılan bir din almış. İşte Mısır dininin doğmasının sebebi bu şekilde doğmasının sebebi bu. Bunu kuzeye taşıdığımızda önümüze başka bir olgu çıkıyor. Yani Mısır'da böyle demek ki Yunanistan'da nasıl durum? Yunanistan'da da kendi coğrafyasının Anadolu'da kendi coğrafyasının Güney Anadolu'da ve Batı Anadolu'da kendi coğrafyasının kendi özgün kimliğiyle birlikte, üretimiyle birlikte gelişen kültürler ve o çerçevede oluşmuş din. Şimdi takdir edersiniz? bütün bunların tek bir programda ele alınması oldukça güç. Fakat biz bu çerçevede, yani Akdeniz dediğimizde anlatmak istediklerimiz bu çerçeve içinde söz konusu olacak. Zaman zaman biz olacak birlikte, o konuklarla kendi alanlarında, yani uzmanlık alanlarında o konuklarla özetlemeye çalıştığımız, biraz önce özetlemeye çalıştığımız konuları <gülüyor> gözden geçireceğiz ve birlikte zevki geçeceğini düşündüğümüz bir bir saati birlikte Programımızın bir saat, süresi bir saat olacak. Bu bir saat içinde zaman zaman reklamlar girecek, zaman zaman müzik girecek. Şimdi o reklamlar ya da müziğin sırası geldi sanıyorum ya senin hanım bana işaret ediyor olarak. Sözü ona bırakıyorum. radio box radio box ...bize seslendi. Değerli izleyenler... ...Antalya'da... ...bir... ...Akdeniz kenti... ...ve çevresindeki coğrafyada... ...kaçınılmaz biçimde... ...ve çok belirgin biçimde... ...bir Akdeniz coğrafyası. Bu yüzden... ...Akdeniz bütünü içinde ele alacağımız... ...konuların başında... ...kendi bölgemiz gelecek. <gülüyor> Bu yüzden... Ee, programımızın çok zengin e, içerikli olacağını şimdiden söylemek mümkün. Ben belki biraz daha e, yine bu bütün üzerinde belki durmak gerekiyor. Biraz önce Akdeniz'i doğudan batıya doğu ve dünyayı doğu ve batı olarak iki ayran çizginin Akdeniz'de olduğunu e, söylemiştim. Belki ona biraz açıklık getirmekte fayda var. O ünlü bizim Akdeniz'in güneyinde e, Tuls e, Körfezi dediğimiz Tuls'u doğudan e, kuşatan ünlü o Sirte Körfezi'nin bizimden Malta adasına bir e, aşağı yukarı 40 derecelik bir açıyla bir çizgi çekerseniz ve o çizgiyi kuzeye doğru uzatırsanız kuzey doğuya doğru uzatırsanız çok hiçbir e, gerçekten bir şey elde edilir, Bir olaylar ıı, dizisinin geçtiği bir hat elde edilir. Tarihi, önemli tarih olayların geçtiği bir hat elde edilir. Malta Sirtekörpesi, Malta, Aktyun M.Ö. 31'de dünyayı, dünyanın yeniden yapılanmasını, herhangi bir bitiren Uylu Savaş, Aktyun Savaşı, Mısırla Roma arasındaki o Kleopatra'nın denisinden savaşı idare ettiği, o deniz savaşı müdür Yine orada, tam da o noktada Preveze, 1538 bizim Osmanlı ile Birleşik Hristiyan kapıştırıcı orafya. Oradan tam kuzeye Baltık Körfezi'ne bir dik çekim o dik çizginin, yani karaya dağın dik çizginin Baltık Körfezi'ne uzanan, Preveze'den Baltık'a uzanan dik çizginin üzerinde tarihteki bütün önemli olaylar aşağı yukarı çok önemli bölümü o coğrafya, o çizgi üzerinden geçmiştir. Viyana o zaman orada kuşatıldı. Hitler, Danzig'den doğuya Hitler orduları oradan geçtiler. O çizgi üzerinden geçtiler. Bu çizginin başlangıcı Akdeniz'dir. Akdeniz'deki belki bu tarihi olaylara zaman ve şey olarak fazla belki giremeyeceğiz ama bu çizgi dünyayı ikiye bölen coğrafyadır. Dünyanın ikiye bölünmesi, yani Doğu-Batı olarak ikiye bölünmesi, salt fiziki bir bölümde değil. İnanışlar da burada ikiye bölünür. Müslümanlar bu çizgide durdular. Hristiyanlar bu çizgiden Batı'ya ya da Doğu'ya geçtiler. İskender bu çizginin üzerinden Doğu'ya hareket etti. Bu çizginin doğusu ehtarşidir. Arnavutluk, Yugoslavia'nın bir bölümü, ciddi bir bölümü Arnavutluk, Makadonya, Kosova'nın bir bölümü... E Balkanlar, bektaşidir, Ama aynı zamanda e, bu coğrafya Bogomil'dir. Yani Hristiyanlığın metodoks inanç biçimi olan Bogomil'dir. Tıpkı İslamiyet'in inanç biçimi olan e, Bektarşı'nın bu coğrafyanın batısı Protestandır, Katoliktir, doğusu çok ilginç biçimde ortodoks. Bu çizgi salt, coğrafyayı ikiye bölmüyor. Bu çizgi inançları da, üretimi de, sosyolojiyi de ikiye bölüyor. Dolayısıyla dünyayı doğudan batıya bütün düşünürlerin, bütün e, tarih e, ülkelerinin kaydettiği bu önemli bilgiyi size e, aktarmış olmaktan aktarmış olmayı gerekli gördüm. Bu, bu çizginin doğusu dediğim gibi e, doğu, batısı, batıdır. Dünya bu çizgi üzerinde ikiye bölünmüşlüğü günümüzde de bütün özellikleriyle sürdürüyor. <gülüyor> Biz doğuda kalıyoruz. Biz bu bölünmenin doğusunda yer alan bir kültür özelliğimiz var. Ee, bu dediğim gibi ilerleyen programların ilerleyen e, bölümlerinde programımızın ilerleyen bölümlerinde geniş biçimde e, ele alacağız evet yeni bir aramız var Ömür törpüsü sensiz zamanlar Aşk yarım yarım yaşanmıyor canım Gel bu elmanın yarısını tamamla oh, oh, oh. Talihim makis Hasretamansız Ayrılık olma Böyle zamansız talihim makis Mart-ı firarda Yaşamak olmaz sensiz zamanlarda Aşkımın yarım Kalmış öyküsü Ömür törtüsü sensiz zamanlar Ah canım benim ben Akdenizliyim, gerkenlerimde rüzgar korkusu Whoa. Talihim makis, masret amansız Ayrılık olmaz, böyle zamansız Talihim makis, Mart'ı firarda Yaşama koyma, sensiz zamanlarda Kaldım uykusuz Üstümü öpte açık bırakma Ah canım benim Tende bulduğumuz O güzel şeyi başkasında aratma oh. Talihim makus Hasret alansız Ayrılık olmaz Böyle zamansız Talihim makus Artık bir yaşamak olmaz, sensiz zamanlarda. Talihim makis, mahsetamansız, beni bırakmaz, böyle zamansız. Talihim makis, akıl gararda, yaşamak olmaz, sensiz zamanlarda. Bu ülkenin aydınlık insanları size cumhuriyet yakışır. Teşekkürler Antalya. Teşekkürler Akdeniz. Cumhuriyet Akdeniz, Cumhuriyet Gazetesi'nin ücretsiz bölge Her gün Cumhuriyetle birlikte bağırsınız. Sesli Gazete hafta içi her sabah saat 08.30'da ve akşam saat 18.15'de Profesör Doktor Süheyl Batun'un katılımıyla radyo bağlantısıdır. Ümit Dileli ile Sesli Gazete. Sonra nedir bu ne? layıklık anlaşma? Bir tarih edin diyorsunuz. E ne şey ya? Bu dini değişmiş toplamışlar. Ama sen ispatlayamazsan ben milletvekilliğinden çekilmeni istemiyorum. Çift televizyona iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar verildi. Sesli Gazete yine demokratik, çağdaş, layık bir Türkiye için sesini yükseltmeyi sürdürüyor. Ümit Dileli ile Sesli Gazete. Gerçekleri Sesli Gazete'den öğreneceksiniz. Radyobox Radyo Evet, yeniden birlikteyiz. Akdeniz'in Kuzey uzantısında Karadeniz'in Azak bölgesine kadar çıkan, Azak denizine kadar çıkan bir bağlantısı olduğunu Marmara, Boğazlar vasıtasıyla bağlantısı olduğunu biliyoruz. Karadeniz ve Akdeniz. Karadeniz'in antik çağdaki adı Aksin'dir. Aksi deniz demek. Yani misafir kabul etmeyen deniz. Buna karşılık Akdeniz daha e, sakin ve ulaşıma daha fazla e, olanak veren bir iklim ve su yapısına sahip. Müzyar yapısına sahip. O nedenle Akdeniz'in bir başka adı Orta Çağ, Eşki Çağlar'daki e, Orta Çağlar'daki adı, misafir kabul eden konukseler deniz anlamına gelen Eksimur. Akdeniz'in ortak kuzeyinde bildiğiniz gibi Adalar Denizi adıyla anılan ünlü e, Ege Denizi yer alıyor. Ege Denizi, Güneyden <gülüyor> Girit ve Rodos ile e, sınırlanan bir binlerce adam oluşan, bir de binlerce adam oluşan, ta Bozcaada'ya kadar çıkan, Gökçeada ve Bozcaada'ya kadar ulaşan geniş bir coğrafi. Ee, Yunanistan Anakarası ile e, Anadolu Anakarası arasında sıkışmış, Kuzeyde Marmara Denizi, Güneyde e, Girit'in çevrelediği, Girit ve Odos'un çevrelediği bir çöküntü alanı. İçinde e, e, aktif olmayan yanardağların yer aldığı adalar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz önce Kürtel konumuzun başlangıcında değiştik. Konuşmamızın değindik. Konuşmamızın başlangıcında uygarlıkların beşiği olarak tanımlamıştık. Gerçekten bu konuya yeniden belki dönerse, çünkü ana temamız, ben yani yiyen haftalarda ana temamız bu olacak. Örneğin bir Roma uygarlığı burada doğru Roma aslında İtalyan çizmesinin denizden yüz kilometre kadar içeride olduğu bir küçük kent iken o kentin etki alanını genişleterek ulaştığı bir dünya uygarlığı şekline dönüştü eski çağda. Ama ondan önce bir Herem uygarlığı var. Yani bir Yunan uygarlığı adını verdiğimiz Grek uygarlığı adını verdiğimiz Yunanistan, Arak arasında ve adalarda e, kurulup gelişmiş bir uygarlık var. Ama ondan önce bir Anadolu uygarlığı var. Anadolu Uygarlığı Hititle başlayan Akdeniz Esint'leri taşıyan Hititle başlayan Urartu'yla süren Libya, Karya, Likya bizim içimizde, bizim bölgemizde içine alan Likya, yine bizim bölgemizi içine alan Fanfilya ve onu kuzeyden e, kuşatan <gülüyor> bir takım başka Uygarlıklar var. <gülüyor> affedersiniz kuşatılmış bir bölge ama bir gerçek var onu inkar etmek mümkün değil. Onun önceliği de Mısır Uygarlığı var. Mısır Uygarlığı hala gizemini koruyan, nasıl oluşturur, nasıl geliştirip bütün açıklamalara rağmen hala gizemini koruyan çok görkemli bir Uygarlık. Ama onun da esinlendiği bir Uygarlık var. O da yine Akdeniz esintisi içinde yer alması, düşünülmesi gereken ve Sümer Uygarlığı bütün bunları bir araya getirdiğinizde bu coğrafyanın bütüncül karakteri ortaya çıkmaktadır. Ünlü Gılgamaş Destanı <gülüyor> ölümsüzlüğü arayan Gılgamaş'ın arkadaşı Enkudu ile birlikte ölümsüzlüğü arayan bu iki Mezopotamya kökenli iki kahramanın gezilerini anlatan Bir tür coğrafya kitabıdır. Gılgamaş ve Coğrafya kitabıdır, onu tanıtır. Tıpkı Homer'in 'dan çok Odiseyası'nın bir coğrafyayı betimleyen bir Akdeniz coğrafyasını anlatan bir kitap olduğu gibi, Gurgamış esnağı da böyle bir kitaptır. Böyle bir esnağıdır. Gurgamış bir otu aramaya çıkar. Ölümsüzlük otunu, denizin dibindeki ölümsüzlük otunu aramaya çıkar. Ama bunu yaparken batıya doğru yaptığı bir seyahat anlatılır ve batıya doğru yaptığı seyahatte sedir ağaçlarına ulaşması anlatılır. Buradan sedirine ulaşması anlatılır. Ve bu ağaç o kadar ulanır ki o kadar üceltilir ki bütün destanın önemli bir bölümü bu ağaç ağaca ulaşma konusundaki macera oluşturdu. Şimdi o ağaç dokusundan bizde sadece bizim coğrafyamızda yani Anadolu coğrafyasında, Güney Anadolu coğrafyasında, Toros coğrafyasında küçük bir bölüm kaldı. Onun dışında artık Sedir'i bayrağında taşıyan Lübnan'da örneği Sedir ağacı yok. Ya da çok az. Sedir'in ana vatanı artık diye sorulduğunda, günümüzde Sedir'in ana vatanı neresi denildiğinde Sedir ağacının bizim dağlarımız aklımıza gelmekte. Bizim dağlarımız dediğimde Antalya Körfezi'ni e, hep onu söylerim post bir yürük bir yürük gibi Körfezi'nin iki yakasını kuşatan Batı Toros dağları belli bir itibaren Sedir-i Azim'e yapar. İnanılmaz, inanılmaz genişlikte inanılmaz e, sağlıkta ve sağlamlıkta Sedir dokusu itibariyle müthiş dayanıklı bir ağaç. Bin sene bile koku verdiği söylenen bir ağaç. Kesinlikle bin sene sonra bile kokusunu muhafaza eden, kokusunu koruyan bir ağaç türü sedir. Sedirin önemi sadece onun kokusunda onun ağaç da var. Sedir antik çağdan ve sonraki çağlarda gemi yapımının en aranılan malzemesi. Gemi yapımında sedir ağacının suyla olan suya olan direnci onu çok aranan bir ağaç haline getirmiş. Akarsular vasıtasıyla ta yukarılardan dağ zirvelerinden kesilen sedir ağaçları akarsular vasıtasıyla denize taşınmış. Buralarda kurulan ilkel ya da mükemmel tersanelerle buralarda gemiler yapılmış. Örneğin biraz önce sözünü ettiğimiz, biraktan önce 31'de Roma ile Octavianus ile Klofaxa arasında Ceren'den o müthiş ve dünyanın dünyada yeni bir çağ başlatan helenistik çağı bitiren Roma çağını başlatan savaş olarak kabul edilen Aktüm Savaşı her iki tarafın gemilerinin katıldığı deniz savaşı bizim dağlarımızdan götürülen sedir ağaçlarıyla inşa edildi. Bu ağaç dokusu varlığını bugün de koruyor. Örneğin bu konuyu İlerleyen yıllarda sadece sedir konusuna bile birkaç hafta ayrılması gerekebilir. Sedir ağacı konusuna bile birkaç hafta ayrılması gerekebilir. Birkaç haftalık sohbetle ancak bitirilebilecek bir konudur. Bizde Akşekin'in önemli bir bölümünde, Gündoğmuş'un önemli bir bölümünde ve Doğu'ya doğru Adana yöresinde, Kozan yöresinde sedir dokusu varlığını korumakta. Özellikle bizim bu taraflarında sedir varlığı gözle görülür biçimde Çok şükür ki koruma altında varlığını korumaya devam ediyor. Değerli izleyenler uygarlık ve kültür konusuna belki biraz daha değinmekte bugünkü sohbetimizde yarar olduğunu düşünüyorum kültür bir, belli bir üretim biçiminin üretim biçimini sürdürebil, sürdürebilmek için e, insan eliyle yaratılmış olan her şey ama belli bir üretim çerçevesi içinde çevresi içinde iç, e, insan eliyle üretilmiş her şey kültür o zaman kullandığımız her şey kaşık, çatal, bıçak her şey ama her şey ama her şey kültürle ilgili, kültür tanımının içine giriyor. Ama sadece maddi verileri mi biz kullanabiliyoruz kullanıyoruz? Hayır. Bunun dışında moral bir takım verilerimiz de var bizim yaşamda kullandığımız. Biraz önce söylediğimiz gibi inançlar da bir kültür onu da kullanıyoruz. O da bizim ihtiyacımızı gideriyor bir bilginin, bir daha doğrusu bir düşünürün söylediği gibi, su balık için neyse, kültür insan için olur. Bu çok güzel bir tanımdır. Su balık için neyse, kültür insan için olur. Bir mağara adamının da kültürü vardır. Mağara adamı da bir kültüre sahiptir. Neden? Çünkü kendi ihtiyaçlarını karşılamış, neslini devam ettirmiş, Sonradan çekip gitmiş ama <gülüyor> içinde olduğu avcı toplayıcı kültürün devamını sağlayan daha doğrusu üretimin devamını sağlayan bir kültür birikimini sağladıktan sonra tarih sahnesinden çekip gitmiş. Deniz kültürü kendine özgü bir üretim olduğu için deniz üretimi söz konusu olduğundan, denize dair üretim bunun içine balık avcılığından tutun. Yelkenli gemi ile yapılan ticarete kadar, yelkenlerle, sandallarla, mandalarla yapılan ticarete kadar, taşımaya kadar, kendine özgü bir üretimi olduğu için kendine özgü bir kültür olacaktır. Dağ kültürü denize yabancıdır. Niye? Çünkü içinde dağ kültürünün içinde olduğu üretim biçimi farklıdır, denizden farklıdır. Dolayısıyla bizim iki türlü kültürden söz etmek mümkün bizim Antalya coğrafyası için. İle getirirse diye. İki türlü kültürler. Bir deniz kültürümüz var bizim. Bir de kara kültürümüz. Dağ kültürümüz var. İkisi birbiriyle ne kadar uzlaşabilirse o kadar refah, o kadar görenç söz konusu olur. Ama eğer ikisi arasında bir oran yoksa, yani yüksek düzeyde bir oran teşekkür etmemişse, oluşturulamamışsa iki kültür birbirine yabancılaşır ve tam kapasite yerine, eksik kapasiteyle refahı ancak o şekilde o kadar sağlayabilir. O nedenle bizim e, Antalya coğrafyasında, Antalya'nın coğrafyasında ikili bir kültür yapısının ortaya e, yapısının e, var olduğunu söylemek abartı olmaz. Dağ kültürü bunu eğer biraz daha e, açarsak yörük kültürü, yani göçebe kültürü hayvancılıkla geçinen, yaylacılık geleneği olan öçebe kültürde denizden geçinen, ticarete yatkın, denizden avlanan denizde ticaret yapan bir başka kültür. İkisi birbirine yabancı mı? İkisi birbirinin alanlarının farklı olduğu için birbirlerinden birbirine yabancı olabilir. Ama dağla denizi birleştirebilirsek eğer ki geçmişte çok iyi şekilde yapılmış bu çok mükemmel şekilde yapılmış dağla deniz Dağın ürünleriyle denizin taşımak kolaylığı birleştirilerek ortaya değişik bir kültür, üretim ve kültür kompozisyonu çıkartılmış. Perge, işte o kompozisyonun eseri. Aspendos, o kompozisyonun eseri. Side, o kompozisyonun eseri. Dünyada Side gibi bir kent yok. Perge gibi bir kent yok. Aspendos gibi bir kent yok. Peki niye öyle? salt burada o uygarlıkları, o kentleri yaratan, insanların o kentleri yaratan kültürün kendi becerisi mi? Bunu böyle düşünmek galiba çevreyi ve çevrenin sunduğu olarakları daha az dikkate almak demektir. Eğer size dağlarınız bir şey veremiyorsa Aspendos gibi bir kenti salt denizle de kurmak mümkün değil. Sile gibi bir kenti salt deniz olarak kuramazsınız. Eğer dağlarınız size o kenti yaşatacak o limanlara sığınan o limanlara gelen giden gemilerin boşalıp dolup boşalmasını sağlayacak bunu temin etmiyorsa yani dağların fonksiyonu yeterince yerine getirilemiyorsa fonksiyonu zayıfsa öyle bir kentin oluşturulmasına ne imkan var ne de gerek var o halde dağla denizin dağdaki yaşamla denizin Armonisini, birlikteliğini, kompozisyonunu birlikte düşünmek gerekir. Bir de bizim bir ara vereceğimi kontrol masası duyuruyor. Konumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Yaz aşkları unutulmaz demiştin hani güzelim demiştin hani Akdeniz güneşi gibi gel ısıt beni bebeğim gel ısıt ben Alışmıştın dostluğuna. Yacaklına gülüm bu duyguya düşünmüştüm yıllar boyunca. Ak denizdim, seni özledim bebeğim neredelerdesin? Ak denizdim, ak seni özledim bebeğim neredelerdesin? Kalbimin sahillerinde seni bekledim Tuzlu tuzlu dudakların deniz kokardı güzelim deniz kokardı Bu şarkıyı senin ile söylemek vardı bebeğim söylemek vardı Alışmıştım dostluğuna, sıcaklığına, gülüm bu duyguya, üşümüştüm yıllar boyunca. Akdeniz'im, Akdeniz'im, seni özledim bebeğim, nerelerdesin? Akdeniz'im, Akdeniz'im, seni özledim bebeğim, nerelerdesin? Gelecek yaz yine senle beraber olsak bebeğim söyle ne dersin Gelecek yaz yine senle ikimiz olsak güzelim nereyeler desin? Ak denizli seni özledim güzelim nereyeler desin? Ak denizli seni çok özledim güzelim nereyeler desin? Radio Box Radio Box Daha önce de söylediğim gibi, müzikten önce ifade ettiğim gibi, eğer bir liman fonksiyonunu yerine getirebilecek karşılıklı ürün değiş tokuşu yapılamıyorsa, böyle bir liman kentinin oluşmasına gerek yok, kurmaya gerek yok. Sida uygarlığının, daha doğrusu Sida'nın varlığını ancak e, sol denizle açıklayamazsınız deniz kıyısındaki uygun konumyla bile açıklayamazsınız. Açıklanamaz. Ona konu olacak. O, oradaki uygarlığı yaratan, oradaki eserlerin ortaya çıkmasına yardım eden, onu sağlayan ürün değişiklikçının arka planının da önemli olduğunu hatırlamakta fayda var. Bu salt bizim bölgemiz için böyle? Hayır. Bu salt bizim bölgemiz için değil. Bu, Akdeniz ve dünyanın gibi başka ülkelerinde başka yerlerde Liman kentlerinin, gelişmiş liman kentlerinin antik çağlardan beri, çok eski çağlardan beri arka planındaki derin üretim gücünü, önemli üretim gücünü de katmak gerekir. Belki bugünkü programımızda bir e, konuyu daha değinerek bitirmekte fayda var. Biraz önce Adalar Denizi'nde e, Adalar Denizi'nden söz ettik. Ege denizi bir başka tanımı da adalar denir. Binlerce ilir ufaklı adalar oluşan adeta biraz insan gayret etse Akdeniz'den, Anadolu'dan Yunanistan'a adeta taşlardan sekerek geçmesinin bir benzetme yapılır. Seke seke geçebilirsiniz diye o sıklığını, adaların sıklığını anlatan bir benzetme yapılır. Fakat çok ilginçtir. Bizim adalar denizi olarak ifade ettiğimiz Ege doğuya doğru doğu ucu Rodos'ta biter. Rodos adasında biter. Biraz daha doğusunda daha önemsiz bir küçük bir ada vardır. Ne adası. Onun biraz daha doğusunda yani demre önlerinde bir küçük adamız daha vardır. Chekhov adası. Üzerinde küçük bir şapelin olduğu küçük bir kiliseyin olduğu küçük bir tersane yapısının olduğu ve e, eski e, komut olarak kullanıldığı düşünen, e, düşünen e, yapılara ilişkin küçük önemsiz harabelerin olduğu küçük bir adamız, önce uzun bir adamız vardır doğu batı iki kilometre 2 yakın uzaklığı olan, uzunluğu olan Kekova adası. Bu aşağı yukarı Demre'nin birkaç kilometre batısında Kekova adası. Bunun dışında Ta Kıbrıs'a kadar anlamlı bir ada yoktur. Üzerinde insan yaşayan başka bir ada yoktur. Yani işte Kız Kulesi'ni, Mersin'in yakınlarındaki Kız Kulesi'ni falan e, ve Anamur'un küçük adayı e, küçük kalenin olduğu Korsan Adası'nı dikkate almazsanız Kıbrıs dışında ada yoktur. Bu çok önemli bir farktır. E, Adalar Denizi yine bizim kıyılarımızda biter. Yani Rodos'ta, Nice'te biter. Antalya kıyılarında biter Adalar Denizi. Bu, uygarlık tarihi açısından önemli midir? Uygarlık tarihi açısından e, şöyle bir e, şeyi var, e, ticaret ve uygarlık tarihi açısından şöyle bir önemi var. Bunun. Bir başka coğrafyaya geçiyorsunuz. Meis'ten e, itibaren. Adası bol. Bir başka coğrafyaya geçiyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda, değerli izleyenler, bu konuları işleyeceğiz. Kendi coğrafyamızı Akdeniz coğrafyasını, dünya uygarlık tarihi içindeki yerini ve e, dünyadaki yerini birlikte elden ve gözden geçireceğiz. Grup ayna biz Akdeniz'i diyor. Gece yıldızları dökeyim saçlarının teline Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a